23. CÜZ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kendisinden sonra kavmi üzerine onları cezalandırmak için gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler. Yazık o kullara. Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki onunla alay ediyor olmasınlar. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de mutlaka toplanıp hesap için huzurumuza çıkarılacaklardır. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki, size merhamet edilsin denildiğinde, yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki, ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara, Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, Allah yolunda harcayın denildiği zaman, inkar edenler, iman edenlere, ''Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimseleri mi yedireceğiz, siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz?'' derler. ''Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek?'' diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Sura üfürülür. Bir de bakarsın, kabirlerinden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Şöyle derler, vay başımıza gelene, kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı, bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler. Sadece korkunç bir ses olur, bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. O gün kimseye hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. Allah şöyle der: Ey suçlular, ayrılın bugün. Ey Adem oğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dost doğru yoldur diye emretmedim mi? Andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de, bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de, ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibarıyla tersine çeviririz. Gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik, bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'andır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün, azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? ''Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.'' İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz O'ndan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen verir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız,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 O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da batıların da Rabbidir. Biz en yakın göğü zinetlerle yıldızlarla donattık. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar yüce topluluğu, ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır. Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler ve yok eder. Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen onların haline şaştın. Onlarsa alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar. Dediler ki, bu bir büyüden başka bir şey değildir. Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi tekrar diriltileceğiz? Önceden geçmiş atalarımız da mı? De ki, evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak diriltileceksiniz. O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar diriltilmiş hazır beklemektedirler. Şöyle diyecekler, Vay başımıza gelene bu beklenen ceza günüdür. Onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür denilir. Allah meleklere şöyle emreder, Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın. Onları cehennemin yoluna koyun, ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Onlara ne diye yardımlaşmıyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir. Birbirlerine yönelip sorarlar, çekişirler. Şöyle derler, siz bize sağdan gelirdiniz, bize haktan yana görünürdünüz. Diğerleri de onlara şöyle derler, hayır siz zaten mümin kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin sözü, azap bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik. Artık onlar o gün azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine, ''Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.'' denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. ''Biz deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?'' diyorlardı. Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, önceki peygamberleri de tasdik etmiştir. Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız. Siz ancak işlediklerinizin karşılığıyla cezalandırılırsınız. Ancak Allah'ın halis kulları başka. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar. Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar. Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş, iri gözlü eşler vardır. Sanki onlar beyazlıklarıyla, saklanmış, gün yüzü görmemiş yumurtalardır. Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, ''Benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?'' derdi. Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındakilere bakar mısınız hali ne oldu der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona şöyle der Allah'a andolsun, olsun neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl? Nasıl? İlk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz, bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu, cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. O'nun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler O'ndan yiyecekler ve O'nunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Andolsunlu Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de O'nun taraftarlarından idi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir? İbrahim yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi. Yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz? Derken üzerlerine yürüyüp, Onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi. "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi, onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi, Ben Rabbime onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince, İbrahim ona, Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin? dedi. O da, ''Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik. ''Ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır.'' ''Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık.'' Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zülmedenlerdi. Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular. Biz onlara hükümlerimizi açıklayan kitabı, Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında, onlara güzel birer at bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü onlar mümin kullarımızdan idiler. Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi. Hani kavmine şöyle demişti, Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak, Ba'le mi tapıyorsunuz? Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir at bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da peygamberlerdendi. Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın, kafir olan eşi dışında bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra da diğerlerini yok ettik. Şüphesiz sizler yolculuklarınız sırasında sabah akşam onların harab olmuş yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz? Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus, kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip de yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu yüz bin Yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Ey Muhammed onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, getirin bu delili içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, ''Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz.'' Müşrikler şunu da söylüyorlardı. ''Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler.'' Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularımız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları, yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde, o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir, bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.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 ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Davuda Süleyman'a bağışladık. O ne güzel kuldu. Şüphesiz o Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar sunulmuştu. Süleyman gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim dedi.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 Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O, bundan uzaktır, gücedir. O, bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üstüne örtüyor,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 bu hakeme edileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.